Bismillahirrahmanirrahim. Salli'yle Resulü'ne Muhammed. Allah Allah Allah Allah. Allah. Konumuz inşallah Leyl Suresi. Leyl. Leyl gece anlamına geliyor. Araştırda. Nehar gündüz. Burada Mevla'nın bizlere bu sureye bu Kasem dönüyor baştaki baba. Yani yemin babı. Buradan Mevla'nın bizlere yeminle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-leyli izayyavşâ. Ve'l-leyli geceye yemin olsun. Melabri. Geceye. Ne zaman? şah? Karanlık her şeyi kapsadığı zaman. Karanlık kapsadığı zaman böyle. Nedir gece? Her gün Kıyametin bir tatbikatı bu. Her gün kişi böyle. Yani güneşin batışı, tabi göre de ufurda güneşin batışı nedir? Kıyametin kopması alameti. Herkes biraz doğal hayatta eskiden herkes akşam oldu mu? Güneş batarken insan evine çekiliyor, hayvanı yuvasına çekiyorlar böyle. Kuşlar dönerler, inerlerler. Çayırdan otakta hayvana dönerler. Bütün varlıklar, gündüz çalışan varlıklar, gece oldu mu yuvasına çekilir, karanlığa çekilirler. Alem bir karanlığa bürünür. İşte kıyameti bu olacak böyle. böyle. Her insan mezarında olacak böyle. Güneşin nuru gidecek, güneş durulacak, kıyamet kopunca, bir ıssız olacak, sessiz olacak. Hakkadan meyla yine yemin ediyor. Ve hari günüze de yemin olsun. Güne de yemin olsun, yemin olsun böyle. Ne zaman? iza tecellâ. Tam böyle ışığı, güneşin ışıkları her tarafı kaplıda zamanlar. Yani kuşu vaatinden, yüce vaatinden başlıyor bu. Güneş ışıkları her kaptığı zamanda. Bu da nedir? İkinin su üflenmesi, insandan kabriden kalkıp mahşerde toplanması oluyor böyle. Çünkü sabahten güneş doğdu mu, daha tabii doğmadan daha başlar, kuşlar kalkarlar, hayvanlar kalkarlar, insanlar kalkarlar, herkes ne yapar? Ve tıvış tıvış kimi uçarak gider, kimi yerden gider, kimi arabasıyla gider, <gülüyor> Bir kabirden kalkış olmuş oluyor böyle. Tatlanma yeri böyle. Yani bu nedir? Her gün bizlere kıyamet olayını hatırlatıyor bizlere böyle. Akşam oldu mu kıyamet koptu böyle. Her canlı öldü. Bir altına çekildi. Bir çekildi. Güneşin nuru gitti. Yıldızlar dağıldı. Her şey karanlığa büründü. İşte dünya denen bu alem bu yedi kat gösterilen dahil yok oldu gitti bundan. hatırlamadılar. gitti bunlar. Düzen bozuluyor böyle böyle. Sonra tabii iki günü Ardından zaman geçiyor. İşte bu da sabah böyle. Güneş o göre doğuşu. O, yeni hayat bir fışkırıyor orada. Herkes kuş çıkıyorlar. Yer altından karıncalar çıkıyorlar. İnsanlar çıkıyorlar. Yeni bir turuş oluyor böyle. Ve ma halak al, halak ve insa, bu vav vav altıf deniyor bu da, bu da kasam yani yine vallı anlamında Allah yine yemin ediyor erkeği dişi yaratan Allah diyor böyle böyle böyle böyle dişi hayvanları bitkileri böyle böyle yaratmış. Ekşek yaratılıyor böyle. İnsanlar, hayvanlar, cinler buna dair bitkiler. Melekler bunun dışında. Meleklerde erkek, dikşi böyle. Onlar üremezler, doğmazlar, doğurmazlar, çürürmezler. Onlar ölmezler onlar melekler böyle. Ancak kıyamet ölecekler böyle. Bunun dışında cinler, insanlar, hayvan, bitkiler hep eşeğidir böyle. Erkek de dikşidir bunun böyle. Bu tabi Allah'ın kudreti azam etti Mevla'mıza. Mürreme olacak, doğmadan yerde ölüm doğacak olacak ama. Cennette doğum yok, ölüm yok cennette. Bu dünyada böyle. böyle. Dünyada eğer insanları Allah birden yaratsaydı, hepsi hepimiz yaratsaydı, birden bir yaratsaydı Mevla'mı böyle, sonra da işte ölüm var denseydi, nedir bu ölüm acaba? Kim inanır ki bana böyle? Kim inanır bana böyle? Yani malını bırak, mülkünü bırak, bedenini bırak, bütün seybetini bırak, makamın mevkini bırak, hepsini bir anda bırak, yer altına çekiyor, kefene giyiyor Böyle bir şey olacak şey denseydi, kim inanır ki bana böyle? Ehli iman az oldu böyle. Ama şimdi ne oluyor? Ram yaratmış, eşeği yaratmış yani böylece, devamlı doğum oluyor. Tabi hep doğum olsa, ölüm olmasa, bu da olmuyor böyle. Ölüm böyle, acemi bir alay gibi böyle. Bir taraftan yine acemiler gelirler, eğitim alanına gelirler. Onlara gider, başta gelir. Devam ver, gelir, gelir, gelir gider böyle. Devam ver, devam. Gelir gider bu şekilde. İnne sa'yeküm leşetta. İnne sa'yeküm muhakkak melam böyle Sayeniz. İnsanların nedir sayı? Gayreti. Sayı yaptı ya Merve Safa arasında say deniyor buna sayı. Aslında sin ayın ye orada böyle sayı deniyor böyle. Say hareket, gayret bir şey yapmak bir anlamına gelir. Yürüyüş anlamına gelir böyle. Ve adam böyle innes sayı hükmesinin sayınız insanların. Nedir? de de seçilidir böyle. Herkes bir yere gider Bakarsın böyle, herkese bir yere gidiyor. Arabası yayın gidiyor böyle. Herkesin bir yol izlemiştir. Hak batıl, kimi böyle. Kimi camiye gider, kuma, kumarına gider, kimi içki içmek azına gider, kimi harama gider, kimi sohbete gider. Herkese böyle gidiyorlar. Dünyada böyle. <Gülüyor> dünyada serbest böyle, serbest böyle. Eğer Rabbim insanları mecbur etseydi, Hak yoluna gitmeye, o zaman cennetin ne kim değeri vardı ki cehennemin de o böyle. Neyi yaptım hemen bizleri ki böyle buyuruyor mülk sesinde liyebli böküm bak. Liyebli böküm imtihan işi böylece. O zaman imtihanın anlamı kalmaz ortalığı. Nedir imtihan böylece? <gülüyor> Kişi iradesiyle hadi deme gücü insanlara var böyle. İsteyen kötü yola gider. Hırsı da mesela uyumaz geceleri. Zavallı. Kışın soğudu, uyumaz böyle. Ne yapardı? Titik ederek böyle. Gününce böyle kolları mollar, araştırır. Birkaç sene gidip geri oralara gider böyle. Nasıl bir şey çalarım diye böylece. Bir anlattı Ankara'da doçent kendisi. Cezaevine girmiş, 15 gün içtik girmiş. Trafik adasında. Sonra çıkmış 15 gün sonra. Bunu da Kovuş'taki yakın yataktaki komşusu da hırsızmış böyle. E, Tanışıyor onunla. Duyunca bunu hukukçu işte böyle. Hukuk profesör, dosyantı kendisi de, Duyunca hırsız buna ilgi gösteriyor. Hırsız soruyor. E, ne işin o ne diyor? Hırsızlık. Ya başka bir şey işin yok. İlk defa yakalandın. Hayır. Unuttum sayısını diyor. Karşıkladım çıktım buraya böyle Peki buradan çıksın, ne yapacaksın diyor. Gelin devam edeceğimi yaptırım böyle. Allah Allah. Başkası olmaz mı, yapamam mı diyor böyle. Kolay geliyor. Peki diyor bu son nasıl yakalandın? Nasıl yakaladım? bu son Nasıl yakalandırın bu şekilde? Madem bu kadar bu işlerin profesörüsün. Nasıl yakalan bu işe? Şöyle muhtemelen der, Ankara'daymış bu. Biz hırsların diyor, herkesin benim müntekası vardır diyor. Benim diyor, böyle bir başta giremeyiz diyor. bir her ıslında bir branşı vardır böyle diyor böyle. Mesela ben diyor bir tevbiye şunu çalamam diyor. Satamam diyor. Benim onları ben böyle diyor. Benim diyor branşım diyor halı diyor böyle. Ama tarihi alırlar Tarihi halılar böyle. Değerli halılar. O işin uzmanıyım ben diyor. Onun için pazarımız da hazır benim için diyor. bir beni götürün diyor. Yer az onların böyle böyle. Bilmediğim mal alanı satamam ben böyle baktım böyle. E nasıl yakalandın diyor pazar sabahı diyor. Çıktım diyor Ankara diyor erkenden diyor. Herkese yatıyor tabi böyle. Şey yavaşça geziyorum diyor. Bazı duruyorum bisiklet yıkıyorum bir köşede diyor. Bakıyorum etrafına diyor. Baca. Acaba nasıl neden girebilirim? Ne yapıyorum derten diyor. Baktım diyor. Bodun üzerinde birinci katta balkonda bir halı var. Kurustaya koymuş oraya havalansın diye. Yakın gidip baktım diyor. Tam benim istediğim halı böyle diyor. Yani pek büyük değil ama çok deli bir hal böyle diyor. Tamam diye. Şuralara geçtim diyor. Uzandım uzandım baktım diyor. Yetişemiyor ama diyor. diyor. <gülüyor> Karşıya geçtim diyor. Yaktım sigara diyor. Şimdi plan kuruyorum diyor. Nasıl onu alırım acaba? Diyor. Tam ona bir kedi geçiyor adam diyor. Hemen kedi aldım diyor. Bir, gel bir sene işte, kadar yani seyredim aldım. Kedi de alacak mısın sana diyor. Bana gelir diyor. Her zaman yanı ip oluyor ben yanımda bulunduğum belirli. Yavaş oraya gittim diyor. Kediye diyor, ipe bağladım diyor. Şeyinden böyle. Gördü sen şey, başın altından yani böyle. Boyna değil de altından. kedi ipe bağladım diyor. Gidiyor altına. kedi atıyor halıya. Atınca kedinin yapışıyor halıya. Çekiyor ipi. Tabii kediyi alıp halıya i̇şte aşağı geliyorum. Hemen kediyi bırakıyor. Halıya duruyor bu. koyuk altına. Tamam bugün yemeğini çıkardım ben diyor. Biraz gidiyor ama karşıdan bak evden görmüşler. Devlet uşağı polisler. Öne çıkıyor. ekip çıkıyor yakılıyor bunların bu şekilde böyle. Şimdi bak Mevla buyuruyor hepinizin sayı gayreti hareketi çeşitli böyle. Kimi hayırda, Bak o da akıllı. Bak bu da bir filan meselesi böyle. bunu düşünmesi bunlara böyle. Bu da kolay değil böylece. Ama aklı ne yapıyor? Aklını olayı yönlendiriyor. Bak oraya aklı yönlendiriyor. Kim Allah yoluna aklını yönlendirir? yönlendirir. Peki sıra ne oluyor? Falan buyuruyor. Ve emmâmen e'ata. Ama bir kimse verirse, e'ata verirse, ne verirse, malını, parası ne varsa böylece, Allah yolunda verirse bunları böyle. Tabi zeka, sadaka, adaklar, şunlar bunlar, nafile olarak Allah yolunda kişi verirse. Elen bak bunu buna Cimrilik. Cimrilik çok kötü huy böyle. Allah katında cimrilik behliliyor bunlara böyle. Çok kötü huy böyle. Çok zengin bir A varmış. Zenginmiş kendisi çok. Arabistan'da. Çok zengin kendisi. Ama bunun bir hastalığı varmış. Cimrilik yani behil deniyor böyle. Bu hastalığı da var mı böyle. Veremiyor böyle veremiyor, veremiyor böyle. Yani kendine bile kıyamıyor parasını, bir yere parasını veremiyor. Bir gün çıkmış sabah namazdan sonra namaz kılıyor tabi, atına binmiş biraz gezineyim diye biraz. Can sıkılmış. Biraz bakıyor bir köyün kenarından geçerken köyde mi yanık kokusu geliyor, yanık kokusu geliyor böyle. Atını sürüyor köye girip bakıyor bir yanmış. Aslında küçük bir ev yanmış. Ev halkı, 2-3 tane çocuk ağlışıyorlar, Kadın ağlıyor. Elde bir şey kurtaramamışlar. Ancak canlarını kurtarmışlar. Çok da yoksulmuş bunlar. Fakirmişler bunlar. Onlara bak, altı zaman bakıyor onlara. Bunlara yardım bir yardım şimdi bile. Bakıyor. Elde bir yanmış. Bir şey kurtaramamışlar. Bir de oradan konuşuluyor. Zavallı, çok fakir, yoksul dertler, konuşuluyor. Bunlara bir yardım edeyim işte mi şu ona doğru gidiyor, gidiyor gidiyor ama veremiyor terimler. Hastalık mı hmm. ya? Veremiyor. O kadar uğraşıyor, vereyim, vermem lazım diye vicdanı diyele vicdanı zorluyor. Ama behri denen o sıfat nefsiyen nefsi sıfatı üstün salıyor, Bir de veremiyor böyle. Bakı veremeyecek. Gideyim diyor böyle. Atına doğru gidiyor, fakat vicdanı zorluyor bunlar Yok yapma böyle diyor. Bak bunları bir aramak bunlara böyle diyor. Üç süre gidip gelip veremeyince birini çağır. Arkadaş birini üstüne böyle. Ne var? Elin sol diyor. Al bunlara bunları ver bunlara. Lan bak ya al Elinde bir şey var acaba? Elin sakat mı? Yok yok diyor. Elim sakat değil ama veremiyorum ben diyor. Elini veremiyorum diyor. Sen bir şey misiniz? Bunlara bunlara verin böyle. Bak verememek yani. Bu da bir hastalık böyle. Beylah'ın bile insanların Yaşantıları, hareketleri, yolları çeşitli lan böyle. Kim Allah yolunda alır, verir, çalışır, çabalar, namaza gider, cihada gider, hacı gider, İslam için, din için çalışır, din için çalıştırır, her iş yapar. Kimi de öbür taraf çalıştırabilir. <gülüyor> Fena men ama veren, verebilen, verebilen. Vettaka ve takaa ve olarak yaşayan, tekfa yaşayan, tekval gibi. Mümin'den sonra mütteki makamı gelir. Ece, iman gelir. Mümin, evet inanır, inancı vardır. Ama inancı biraz zayıf olur. Yani İslam tam yaşayamaz ama. Gevşek olur, boş olur. E, ne olacak ondan falan. Bence onu hiç kalsın falan der. arabaya kaçamak yapar böyle. İbadetini tam düzenini yapmaz. Günatan tam sakınamaz böyle böyle. Akarsın camiye yaslanmazdığına gider, oradan çıkar, düğün salonuna gider. Sazı çazı şeyde gider böyle. Tekba demek, Allah'tan korkan Celle Câlu'ye, İslam'ı tam yaşayan kişi böyle. Haram bir şey böyle titrer. Böyle. Yapamazlar böyle böyle. İbadetini düzenini yapar. Mevla'm buyuruyor, verebilen. Yani Yardım eden. Ve teka ve saddaka bil husna. Versada da tashik ona ileyen neyi bilusna en güzeli Kelimeyi, tayibe -i. nedir bu la ilahe illallah teoremdir bari ey usta diyor bu tayibe kelime tevhid kelime tayibe tayıp hak tertem, en güzel kelime böyle tevhid kelimesi tevhid Allah birleme anlamına geliyor kelime tevhid kelime tayibe la ilahe illallah La ilahe illallah böyle. Bunda iki anlam taşıyor. Nefi ispat deniyor bana böyle. Nefi ispat. Önce nefi de böyle. La ilahe illallah. Önce önce zarar giderilir, vefat cebedir böyle. Önce defi zarar deniyor böyle. Defi zarar, badeh ediyor, ceb-i mefat defi zarar. Önce ne yapıyor kişi? Kalbinde, gönlündeki bütün putra atıyor böyle. La ilahe böyle. Hep yaramaz bunlara böyle. Masiva hatta böyle. Allah'tan başka ne varsa gönlünde atıyor bunları. La ilahe illallah. Bunu kalmıyor böyle. Ancak Allah'tan başka yok kalmış bir şey böyle. Sübeyli Amriye ve Vesadaka bunu da söyleyip tam böyle tahsik eden böyle. Ona lehem böyle. Dile, kalbile. Dil ve kalp ikisi bir araya gelmezse yine etkisi olmuyor böyle. Öyle insan vardır. Aramdan daha çok tespih şekerler, kadınlar. Ama yanında dille kalıyor çoğunda. Kal alır eline, tesbih alır. Tesbih de güzeldir. Böyle boncuklu, renkli, mekti, püsküllü falan böyle. Güzeldir tesbih de böyle. Yani ee, La Allah, Allah, Allah Allah der bu şekilde böyle ama ama yalnız dille kalır bu. O zaman ne oluyor? Gözü orada, kulağı burada, her şey ilgilenir bu şey böyle. fazla etkilemez bunları. Ama gene bir sevap olur. Başa gitmez böyle. Ama olgunlaşamaz. Kemal bulamaz böyle. İmanın tadını eremez han böyle. Dil, kalp bir yere geldi mi La ilahe illallah derken böyle kalbine bakıyorum. La ilahe illallah. La ilahe illallah derken o zaman hepsini birleştiren bunların böyle işte insanı kamil buna fışkırır mıdır? İki uç bir yere gelmeden artık hepsi olmaz böyle. Tek bir tel bağladığını lambaya yanılmıyor. Bakın çalışmıyor böyle. telin biri temas etmiyor. Kopuşu mu bir şey böyle. İki tel yere geldiği anda koca fabrika bütün makine çalışıyor böyle, kitle böyle böyle. İnsan da bir makine de fabrik insanla böyle. İnsan makiner var, insan böyle. Göster, insanlar bunlara beş detay böyle vardır böyle. Detay bir beşinci bunlara ya da böyle karosu hafif ifadene böyle bunlar. Ve seni yüzyıl yıl yüz sıra beraber işte bunu yapanları bunlara. Kolaylığı bunlara hidayet ederiz. Oyla bunlara yönlendiririz kolaya. Her kolayı cennet hayatı muhtarenler, cennete böyle. Bunlara ben bunu kolaylaştırıyor böylece bunlara. Kimde bu özellikler varsa, önce eliyle verebiliyorsa yoksula fakire her şeyini verirse sonra tekvalık, tekva mütekıyor olma, böyle. Dindik her duruma, Dinden taviz vermeme. Dünyasından taviz verir, hayattan taviz verir, eş taviz verir ama din deyince orada sağlam durur. veremez böyle. Bu bile ham veri, takma böyle. Tamam, Eben üç işte, bunu olması olmaz. olur muhtar bu böyle. Bunu yapabilirsek, onu yapabilirsek. Sonra kelimeyi, tevhid, kelime-i de onda tasdik etme böyle. Yani dil söylerken kalp ona verecek, kalbına yap. O böyle. Dil söylerken ona verirse kaybı verirse. o zaman kişi ne yapar imanın tadını tadar muhteremler namazın tadını tadar antanın yani. tadar ona bu sevende oldu bunda kovalaştırır işte bak bir yustra ona bunda kolaylaştırılır kovalaştırılır namazı kımak çok ama çok kolay kuski yapıyorlar. Abzu olmak çok kolay bir şeymez mi memdander? Abzu'nun tadiriyete hak abzularım iki yerden basılan mesela böyle vakit namazlarını bir şey kalmaz bunu bak işte böyle. Böyle mi buruyor böyle. Feresil yürü sıra baktı. Ona bunu kolaylaştırır ben böyle. Bu o kişiye cennetin yolu kolaylaştırır kişiye. Ben yolu kolaylaştırır böyle. Bak hiç işemez böyle. Kışta, karda, suhabete gider, oraya gider, camiye gider, sabırmazlar kalkar. Bir arkadaşını yol uyarılmaya çalışır, İslam'a çalışma çalışır. Bütün bunlara kolay veriyor muhtemelen. kuran okur, bilmezse öğrenilmeye çalışır. Yaşı kaç olursa olsun. Öğrenilmeye çalışır. Öğrenilmesi bile o yılda ya. İnanılırız ya ama. İşte lima huluka deniyor bunlara. Adı şöyle geçiyor lima huluka leh. Ya, Hulukale. Ya, yadış amacında. Adışında, cennet ameliyle ondan zevk almaya başlar, tad almaya başlar böyle. Bir namaza dikilir, bir tekbir alır. Allahu ekber. Helaldir. Yerine iniyor onda Allah Allahu ekber. En büyük Allah der. Ancak odur büyük olan. Be. Her şeyin küçülür. Aklına bir şey gelmez anda bile. Gelemez böyle. Namadan tat alınca kişiye aklına bir şey getiremez anda. Eğer namadan tat alamasa o zaman ne olur? Tabi namaz tatsız, tuzsuz olur böyle. Yavan olur namaz. Mecburunlar aklı bulsa düşünmeye başlar, başka bir şey düşünmeye başlar efendim. Tabi bunun için bir var böyle. Ben ulan buyurdu ya, insanların hareketleri çeşitli böyle. Ve mâ men bekhile ve stavunâ. Kim de bekhile, yaparsa, bekhillik, cimrilik yaparsa, veremez Peki ne yapıyor bu manlara vermiyor da, bırakmayacak mısın ama? Hepsi bırakıyor. Eskiden küptüne koyamışlar, gömemiş altınlar, yer altına, eski zamanda. Yani çok altına bulmuş bela altına çok bulmuş bir bela eski anta evler muhafızlar eski evler hırsla karşı güvenler yok bunlar ne yapmışlar bunu kütle koymuşlar altın toprakta da dayanıklı olduğu için toprağa karşı da topu gömmüşler bunlara böyle. Kiminin sonradan bulmuş, kim bulamamışlar düşmana bulmuş tabunda. Yani kişi ne kadar böyle vermese, sıksa, bunları verse sattısa, işler günümüzde mesela bankaya götürürse, bırakırsa, ki haram olarak, öğretmen sıraya bile onu devam ediyorum gün hafta. Efendim ben faiz almıyorum diyor. Daha kötü bu ya. Banka katı yandan böyle, ya. O mesleğin o kuvvetli güçleri ondan. Vesdavunna istiyona. Yani günahdan gelir, zenginlikten gelir böylece. Kendi kendine güvenen böyle, malına, mevkine, gücüne, kuvveti, ününe, şöhretine güvenen böyle. Yani haşa Allah muhtaç değil yani böyle böyle. Değil böyle. Asarım, keserim, alırım, veririm, yaparım diye. Kendi bir benlik diyor buna Enaniyet. Kendi de gören kişi böyle. En zor da bu nefisler mutlaka önder bela. En zor en aniyet, ego yerdi, yani, ego diye argınızda mesela şeyliğinde. Rabbimiz nefsi yaratınca, nefsi yaratınca valla mevlam sordu. Daha birçok yoktu da yer yüzünde, yani adam babam yoksa da yer yüzünde Önce ruh, sonra nefis yaratıldı. Rabim ruhla intahar etti, ruhlar deline edildiler, faulü, bela dediler. bela, evet, ruhla kabul ettiler. Nefise gelince, belam sordu, ben ente, ben ene. sen kimsin ben kim bela? Değil ki nefis, sen sensin, ben benim. Allah'a bunu öyle Ente ente, ben ene, Allah kursun bela. Ente ente, sen sensin, Allah'a bakma, ben de benim. Ne yani haşa yani ben de bir şeyim demek istedim, Allah karşısında direndiğim benim yani ben. Ne adam bir atomunu cehenneme, atomunu bunu cehenneme yandı. Ne kadar bin yıl, bin yıl. Nasıl o bin yıl ama tabi cehennemdeki yıl başka dünyaya benzemiyor. Ayda bile başka yıl. Gezegen ayı yıl ay başka. Kutulara bile başka yıl. Efendim? Cehennemin yılıyla ile bin yıl yandı. Çıkarlardan yine adam sordu. Ben ne ben ben eterim. Ben, ben kim sen kimsin? Ani söyledi. Sen seni ben benim ben. Üç defa yandı biner yıl böyle. Gene bu yola gelmedi. Ben burada bunu bunu aç bırakın bakalım şimdi böyle. Aç bırakın buna böyle. Hiçbir şey miyim buna böyle. Cebani bekler bela. Aç kalınca bin ya atık ölüm lokum ate nüfusum orada. Aç kalınca Rabbin sorduk ben kim sen sensin? Entirabi beni abdik dedim o tarafta. Zaman Rabbiniz mesela kulum yani. emret ne yapsam bana. En iyi demek ki, nefsin tabi açlık deri bir sebeple. Onuş oruç yapar, iştah var işte bana oruç yapar Açlık da böyle kul ne yapıyor? Açlıkta o ego enani ani benlik davasıyla da gidiyor. Kul aşağılıyor, inceliyor seniyor, haddini bile bile kişiye böylece. İşte Mevlam biliyor, dahilik eden, vestağına kendinde bir egosu kabaran, benliği kabaran, benim diyen kişiye böylece. Ve kendi ve bilhusna, hüsnaya yalanlayan, kebine tebide inanmayan böyle, haşa, altına bilahlar edinen, putra edinen böyle, taşlara putra dik tapılanlar böyle, saygı duruşu yapanlar taş heykellere. Rafael Ko bu bu kurtardı. Her alan takdir ve böyle ya. Yani haçlar falan kurtardı, falan şunu yaptı, falan bunu yaptı. Yapamaz mı böyle? Yani kimse bir şey yapamaz böyle. Peygamber kurtaramaz ki böyle. Peygamber kurtaramaz böyle ya. Tabii o seferinde Resulullah ordunun başında hem baş komutan iken ama savaşı kaybetdik ya. Peygamber'de olsa ancak nusret Allah'tan var. İlla min indillah. Nusret ancak Allah'tan var. İşte, tevhidden sapma. Nedir bunun tevhidin zıdığı? Şirk. Allah şirk koşmak. Af olmayan günah, şirk olarak ölen kişi Allah Müşrik deniyor bunlara böyle. Şirk ortak Allah'a koşma böyle. Allah inansa bile Allah'tan başka bir şeyde bir varlık görse, ona tapınsa yani tapınsa ona bağlansa, onun yoluna gitse, e bu tabi din dışı olabiliyor, din işini olabiliyor. Böyle. Yani din dışında olabiliyor, din karşıtı kişiler işte layıklar, mosyonlar, şunlar, komünistler, şunlar, bunlar mesela böyle, ideolojikler böyle e, kalkıyor bir yere. Bir, yeni bir ideoloji ortaya atıyor. Görüş ortaya atıyor. Her tarih insanlara böyle şey. ideoloji İslam'dır, Kur'an'dır. yaradan Allah Celle alıyor Allah'a döneceğiz. Herkes ölecek. O kişi ölecek. Ama ne yazık ki bunu o anda iddia edemiyor hatırlığına böyle. Peşten takılırlar böyle, böyle. böyle. Din işinde böyle. Dinlerlik adı altında eğer egosu kuvvetliyse, ise yani insan hoca olabilir, yani ilim sahibi de olabilir, hacı olabilir, şu olabilir böylece ama egosu kuvvetliyse nefsinle nefsini etmemişse işte kişi böylece. Biraz da etrafı insan toplandığı mı, biraz da bir kendisi fazla bir saygı sevap aldığı mı, hürmet yapıldığı mı, balon vermiş şişmeye başlar. Şişen o benim de husumdur böyle. Haşa artık Allah taramaz, peygamber taramaz böyle. böyle güya yani tek verir ama kafasına verir. Allah korusun böylece. İşte hep bunlar Allah'a şirk koşma bulundu, Böyle Şirk koşma böylece. Hazreti ama Azza Efendimiz birisiyle adı Numan'dır adı böyle. Baban adı Sabit. bir sabit. Ebu Hanifi onun lakabı yani böyle. Bu lakabı verilmiş. Eee Eb baba demektir Halife'nin babası. Aslında harbiden e kız kendisinin de Halif dine dost olan anlamına geliyor böyle. Yani doğruların babası anlamına geliyor. Adı Numandır. İmo Azam diye hani bunu Hanefi'le bile kabul kendisini. Bu bir talebesini bir yere gönderdi. Filan dedi sen de köye kasabaya tab kabiley git orada da böyle fıkıhını öğretti tabir işliken işte böyle bu da bunlara onda öğret bunlara bunlara böyle bunlara böyle imamı züfer hazırlıyor yani böyle imamı züfer Hazreti böyle o da müşriklerin eriştiken işte böyle bunu gönderdi imam züfer gitti oraya başladı tab o zamanlarda kitap yazım o kitap kuralları ağzına da düştü işte Ebu Hanifah böyle buyuruyor. Ebu Hanifah böyle, böyle buyuruyor. Buyuruşsa kim bu Ebu Hanifah? Kim takvita bunu böylece? Dinlemedi de kendisini böyle. Dönde geldi. Hocam üstadım, adım. Kesinlikle dinlemiyorlar beni. Neden? Peki nasıl hareket ettin? Nasıl çalıştın orada? Betudur neydi orada böyle? Şi, söyledim onlara, mi onları? Işte. Ebu, Hanifah böyle, Ebu Hanifah böyle buyuruyor. Tabii dinlemez tabii. Dedi. Hakkınlar dedi böyle ya. Ebu Hanifah kim dedi. Ben dinlemem onları dedi böyle. E ne yapacağım? Evlalide görüşü at ortaya bir şey böyle. Konuyu at böyle. Mesela Abdül Aziz yıkanmak farkında sünnetini mesela böyle. Bu konu bu şekil bence. Şey. İmam-ı Şafi mesela o zaman yoktu Şafi mesela, mesela işte Süleyman'ın sevri böyle demiş, plan böyle demiş bu şekilde. Peygamberimizden şöyle hadır Şerif gelmiş, bundan bundan gelip hepsi bunlara söyle. Ondan sonra benim böyle buradaki görüşümü söyle. Benim de dayanandığımı söyle böyle, kaylanımı söyle böyle. Ebu Anebi de buraya dayanıyor. Şu ayeti kerimeye göre, şu adı şerif yok, şu an sonra O zamanlar bunlar böyle. Gitti şey mi o zaman onlar bunlar. Onların kaynaklarına söyledi. Tabii onların da doğru. Fakat bir tercih vardır. Yani çok geniş kapsamlı bu böyle bu. Adı şerif sahidir. Bir konuda on adı şerifi vardır mesela aynı konuda. Hepsi sahidir. Ama bunda bir müşriyemde tercihi vardı böyle Kurallarına göre ebele. Şey. Bunu hangi sahabe söylemiş? Bunu hangi sahabe söylemiş şey. Efendim, Elb-i Gürünel böyle demiş bir şekilde. Esnaf-ı Ne zaman imana, Müslüman medene geliyor? Şeyin fethinde, hayvanın fethine geliyor ebele. Şey. Bu olay ne zaman oldu? Daha önce olmuş böyle. Demek ki o, bu olayı bilmiyor. Bir an duymuş bir şekilde ebele. Şey. Fiyan sahabe böyle buyuruyor. İlk bir kimdir? Şu, şudur. Ne zaman Müslüman oldu? Orada bulundu mu? Mesela yolda Belir'e giderken ve Belir dönüşünde Aleyhisselam Hazreti'ye bir şey söylemiş, Hadis-i Şerif'e bir şey söylemiş. Belir'e bulunmuşsa o zaman evvel ki bu Resulam'ın İstihlülü'nün bir şey. Bir de tarihi meselesi var böyle. hadis tarihi var diye bir şey. hadis ne zaman söylenmiş? Ne zaman söylemiş? Ne zaman söylemiş şey. Şimdi Hadis-i bazı pekaz öyle buyurmuştur. Gerçek sahidir, ama ondan ayet-i kerameye gelmemiştir o konuda böyle. Ayet-i kerameye gelmiştir, Peygamber'e tekrar söylemiştir okunuyor, konuyu yok, farklı söylemiştir o konuda böyle. Hazret-i Kerameye'nin tarihine baktılar böylece. Yani çok ince ikramlarından bu şekilde. Şimdi dinde bu şekilde, bu ne demek istiyorlar buraya böyle, İmam ı demiş, demiş olmaz böylece, kaynak ne? Neyi istinaden bunu böyle söylemiş bu şekilde? Hangi ayeti kelimeye? Ayetin işte tefsiri ayeti kelimeye. Oğlum babı ne işindir? Bir tek babı kelimesi kaç manaya geliyor? Bak burada babı kasem mi var? Burada yeminli geli burada. Esoku diye bundaki kelime öyle. Babu halia var, babu ateva var, babu ibtidava var. Bir bab muhtemel böyle. Bir bab kaç anlama geliyor muhtemel böyle ya? Allah mı geliyor? Böyle. Bunun için, efendim, hoca böyle dedim, tamam, teçhidim yok, kaynane bunu veremedi, araştırma gerekiyor böyle. Hesemli Üstura, kim şimdi böyle yaparsa, veremezse, ve emman bekle böyle, kim cimrilik yaparsa dünyada, cimrilik yaptı, veremedi. Vest Dağı'na kendisine bir büyüdü gördü, günah gördü kendisinde, belli gördü kendisinde, benim dedi kendisine, Allah korusun çok tehlikeli muhtemelen böyle. Böyle insan hakkı kabul etmezler muhtemelen Bir gün bir cenazeye gittim, bir soğuk içerisinde. Oturmuşlar, çövülmüş yani böyle. Sandalye yok, çövülmüşler, bir, bir yarım halk olmuşlar. Biri bir şey onlara söylüyor, ona kısa bana. Diğer de pek onu kabul etmiyorlar böyle filan, o isra ediyor is is is is is is yani gidince, bak tam şey geldiler böyle. Versen unuttum şimdi konu olduğunu, yani benim söylediğimi, ben de duyunu ona söylüyormuş bir şeyle. dedi, böyleydi, böyle dedi bu şekilde. Ama tabi yanlış bir şey söylüyor böyle. Gidince bak, geldi şimdi şu bu şekilde. Gidince, bu işin bir şey bozuldu beni gönülün içine bu. İşte, hocam sen böyle demiştin bana bu seferle. Yani ben deyemedim mi Yok şey. dedim diyor bana bu seferle. Otmuş ne konuşuyor bana. Sen böyle dedin böyle. Ya dinle mi lanlık mı şey yapıyorsun? Bu şekilde bu şekilde ben demem böyle bir şey böyle. Otmuş ne konuşuyor bana. Otum başlam hocam. Dedin benim demişsem yanlış söylemişim odaydı. İşte bu şekilde böylece. O zaman kabul kabuletmesti böyle. Neden bak değil mi? Ego sorun tamam. Beni haltan bak böyle. Yani hakkı kabullenemez efendim. Allah korusun kabullenmez böyle böyle. İnat eder de tartışır böyle böyle. Yani hasbıma üstüne geleyim ona diye böyle. Haksız olduğunu bildiği halde yani kendisi yanlışını bilir. O anlamıştır bunu. Ama inat geri dönemez buna Allah korusun altına böyle. Ekosun insan böyle. Benliyim. Enal edelim bunlara böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kim böyle olursa ona da güçlü korreleştiririz kişiye böyle. Yani kim böyle yaparsa nasıl yaparsa yani de, Önce cimni behir olursa, veremese, çünkü zekat fazla olduğu için, o anda mühim oluyor bu. Vestan'a olurlansa belirlik tasılsa, ve kemi e, hüsnayı da yalanlarsa, onun adı Mevlam buyuruyor, güçsü kovalaştırırız. Ceren'i onu kovalaştırırız. Allah koru yoluna var. Yani. O da oradan zevk, ona okula gider adamlar. Bakmaşın kavga, dövüş, tartışmalar onlara bunlar onun peşinden bunun peşinde yalan dolan haramlar, günahlar onları yani bir gerçek mi son düşünse korkunla yani. düşünün korkulan böyle o hayat nasıl hayat böyle, böyle. Mahkemede zinanda orada burada yaralandı, vuruldu, vurdu. Yani, yani öyle yaşar bu. Dünyası bile geçer. Ona mallı fayda vermez. İza teredda, atıldığı zaman. Nereye? iki yer var. Biri kabire, bir de Cerençuk atıldığı zamanlar. Böyle. Kabre gir de mi? Dünyası bir tohta. Hiç böyle. Kabre gir de mi? Kepene giy mi? Üzerine atıldı mı? Kim olsa olsun. İkincisi mahşerden sonra cehennem çukur atıl zamanlar böyle. Allah korusun yani böyle. Cehennem çukur atılma oluyor böyle. Cehennem böyle. Atılma böyle. Belilere bağlı ateş zamanlar cehenneme Cehennem ateşi böyle. Ateşin saçıyor. Bir de ateşler oradan seçilerek içerile böyle. Kuruldu böyle şey öyle böyle. böyle Muazzam böyle. Kümre kaç bin bomba patlayıyor. Böyle ses çıkarıyor böyle. Yani insan çıktığı zaman bir ses böyle. Sonra gaya dereyede kaynıyor. Biliyorsunuz bir deli bir de kaynarken ses çıkarıyor böyle. Gaya dereyede daha büyük kaynarken o da muazzam buhar ve ses çıkarıyor böylece. Yani Allah korusun atıl zaman atacak böyle. O zamana o benli, enane, varlığı, malı, mülkü fayda yok Evet, dünyada mal çokmuş ama ondan yıkıldı, gitmişti onların böyle. İnanen de daha? Elhamdülillah hidayet, bizi ayettirme elhamdülillah hidayet böyle. Yani kim bu yolda emeklerse, onu Rabbim yardım eder muhtemelen böyle. Ama kullar ne gerekiyor? Bir emeklemek bu yolda muhtemelen böyle, gerekiyor böyle. Mesela bir insan ufak çocuğunu, kendi yavrusunu daha yeni yeni Ayağa kalkıp abi bir iki adım atmaya çalışıyor bu şekilde. Babası mesela işten gelir, işte abileri gelirler. Bana gel bana gel bana derken böyle. Çocuk bakar, gitmek ister. İlk adım atar ama gibi olur. Hem onun babası kapatır mıdırlar böyle. Mesela bana geldi hiç bakmıyor oraya böyle. Böyle aldığım adım gelmesin. Sen bilirsin ben, ben. Yani çocuk biraz gelmek istesin, biraz böyle gayet etsin, ve gülümsedi mi? Karşını kucağına alır, kapar mıdırlar Artık kusmuyor şimdi böyle böyle. Böyle kum bana bir karışık karışkan ben bana bir arşın gelir matını böyle. anlamaya gelir yani böyle böyle. Yani kum böyle yakıştı böyle bir gayret uyardı böyle. Mesela namaz kılıyor, namazını beğenmez kişi zaman gelir matını böyle. Gönül uyandı mı insan hata anlama başlar uyanıca böyle. böyle. Günü ölüyken kişi yaptığını beğenir kendi kendine kendine matını. Beni görüyor böyle. Biraz da biliyorsa, onları beğenir kendisine göre, yanına bağlamaz böyle. Herkesin kusurunu görür böyle. Herkesin kusurunu görür. En iyi o. Bana göre böyle. Ama uyandığımı, gönül, işten bir gün uyandığımı, o zaman kin anlama başlar böyle. Namaz kılar, eshab eshaf olar, sece kalbini teybi eder, Mevlam, Allah affet beni Allah'ım. Niye? Olmadık ki namazdan böyle. böyle. Evet, Allah haber dedi. Gördüğüm çok güzel. Şekil gider bir şekilde böyle. Ama şekile kalıyor böyle. El bağlamış, Başraymış, kübreyünemmiş. Karşına çok güzel şekil. Acaba fikrin ne? Akımda ne var? Ne var acaba? Vellin ahreti vel ula. Benim bir ahiret bize aittir, dünya bize aittir, dünyada böyle. Yani şate kere me insana bir şey veriyor deme, ver ver. İnsanlara böyle bir yani teselli bir... <gülüyor> <gülüyor> onlara bak. Dil ahirete vel ula, vel ula, vela. Vell ne dana? Benim bizi emrimizdir, bizim bizindir, hükmümüzdedir ahirette ve ülaha. dünyada böyle. Yani buna inanan kişi ne yapar? Ölümden korkmaz. Nereye gidiyor? Emluk Allah emlüğü gene. Allah emlüğü gene şahile. İnsan bir ev misafir olmuş, bir o salona alır. E, buyurun der işte yemek yiyeceğiz mutfağa bir mesela. Şuraya buyurun bakalım. Buyurun çay şu şurada girelim bakalım, değil mi? E, ev sahibi, ev sahibi o. Yani böyle misafiri seviyorsa kendim yani nokta teminler. Onun için, yani kabir var ya kabir, öyle görünüyor ama, değil görünüyor gibi o teminler. Biri İmam-ı Kadir'e sormuş, öldükten sonra rüyasında ama, ya İmam, nasıl ettin üstüne mezarda, yer altına, karanlıkta, dar bir yerde, nasıl ettin üstüne karanlıkta, dar bir yerde, sevmiyorum. Ah ah diye. Bir insanın ne olduğunu, eğer o göründüğü gibi olsa, orada Resulallah görünmez oraya. Resul oraya. Hmm. Ya o aşağı görünük gider Resulullah, bak, de onu gömer gider. yerde vakıredir mutlaka. O öyle değil o, göründüğü gibi mutlaka belleye. Çünkü o alemin yeşili başka. Kabir yeşili var, şikda var bela. Ama o alemin yeşili başka mutlaka bela. Diyanet reyekler farklı oluyor. Mesela arı yeşili görmez vakitler, arı yeşili görmez vakitler. Ona açık renkli yeşildir arıya böyle. Eğer arı karşını yeşildi görürsen o zaman şayona giremez göremez tam, kepeler karasında da понedi, böyle. Ya yani insanlarla hayvanlara bile renkler de farklı oluyor bazen bu şekilde böyle. Fen varınların terası. Benim biliyorum fen zaten kimin varın teri Allah. Fen zaten kim uyarıyor benim biliyorum böyle. Korktuğum şeyleri neyle nar ateş ile ateş nar ateş en korkul azap ateş yanma i̇şte adana da biliyorsun yandı yavrularımız mutlulüğe böyle Allah kalanlar sabır versin inşallah yani nasıl yandı onu Allah bize tabir etme korktar tabundalar barışlar bunlar bu şekilde en büyük azap ateş yakmak böyle buyur alısa mazeti herhangi canlıyı yakmayan bir böyle Aybe ne olsun biraz böyle. Yani yılan ne olsun ve zararlı bir olsa yapmak, da, yakmak haram olur Yakmak Allah'ın mahşerber vardı. Az ateş abi. En büyük ölüm acısı yakmak. Ondan sonra boğmak, boğarak öldürmek böyle. Suda boğulmak boşuna iş yapmak böyle, böyle böyle. Nar ateşten peri oldu böyle. Ateşin etabını boğazdan kokul bir ateş saçan böyle. Saçan böyle. Şimdi güneş bir ne yapıyor? Güneşte her saniye 4 milyon ton enerji meydana geliyor. Hidrojenler helyuma dönüşüyor atomlar. Enerji oluyor böyle. Fışkırıyor böyle kutuarda. Güneşin böyle çevresine kaç yüz kilometreye kaç bin kilometreye fışkırıyor enerji böyle. C'nin sıcaklığına beraber kutuarda böyle. İşte C'ne böyle C'ne böyle atomlar. C'ne böyle ateşi yani olduğu kalmıyor böyle. Harebiliyor böyle. Fışkırıyor etrafına böyle. böyle. Daha cehme girerken yüzleri yanacak, mücünlere günahkarların derileri dökülecek, işkence kacıp başlarında diş tutacak bu müşterler. Allah korusun böyle. Bu cehme bir daha karşında akılcak böyle. Bu böyle. cehme vereceğe. İşte dünya tabi umursamayanlar, gafil olanlar o zaman işten geçmeye mutsuz olacak. Ya Rabbi fuatef na zünbi na İsa Ya Rabbi artık gördük bildik hakmış Ya Rabbi ne oldu bize Tek diye gönder? Şöyle şey yapacağız işteinki şey oldu derimler bize böyle aklı vermiş değil mi aklı ne göre geleceği görmek göz ondakini görür ilerisi göremez gözlerimler aklı ne yapıyor akl gözün göremediğini, geleceği görüyor derimler ölümü görüyor derimler mezarı görüyor o Allah yaradan mevlam bir anda mıdır? Küfür için, dedik bu ne hakkında? La istilla eşka, la istillal eşka. Buraya ancak eşka girecek. Şeküler, eşka şeklinin ismi tevzile. En şeküler, yani en kötüler, böyle böyle. Kötü böyle. Harekât yapabilenler böyle, dolandırıcı, alanlar, verenler, haramda, fuştur, cinadır, işkıdır, kuma artık ben namaz yok niye azap böyle, merhametsiz, canabılaşmışlar böyle, zalimler bunlar ellediği Elledi ve betevelha öyle şakı ki bunlar Ellezi kezbe yalanladı. Peygamber gelir, inanmaz, Kur'anı yalanlar, Peygamber inanmaz, inanmaz. Ve tebella sır çevirir. Hiç dinlemez bile. Bırak şunu der böyle ya. Bırak yabaz. Gelişim onlardan böyle. Dinlemez bile. bile. Sıkılır böyle, böyle. Ama dinlemiyorsun ama gerekecek bir gün sana gelecek. Ya. Öleceksin muhtemelen. Öyle bir çare yok böyle. Işte böyle. Ve sonucu böyle et, etka. Ve sonucu bu etka ondan uzaklaşacak. Ve seye jen ne celp yan böyle celp yan yan böyle ciğerinde uzaklaşacak kim? el etka en tekvallar böyle yani hiç yanmadan hiç yanmadan mümin tekvallar yanacak ama ciğerime girmez belki de yani günah çok değil işte girmez belki böyle yanacak nasıl yanacak? saat köprüsünde saat köprüsünde böyle Altı cehennem sakın böyle böyle. Yani cehennemin üzerine sakın kuracak böyle. Bir ucundan oradan geçecek her insan ona geçecek böyle böyle. Mahşerden herkese öyle gelecek. Peygamber dahil, evliya dahil geçecek böyle Ne var ki peygamberler fır diye peygamber tabanlar böyle. Evliyalar kıza geçecekler. Ama günah af yani belki dünyada ölmeden önce hastalığı çekmiştir <gülüyor> Günahı kapatmıştır ama günahı bitmemiştir. Kabir azar çeker binlerce yıl ceabında kabir azar çekmiştir yine bitmemişte günahı böyle. Mahşere yandı güneş altında gibi bitmemişse en sevilen günahlar satgöpsünde yanacak mu tabele günahlar evvelce böyle. Günah yüzü sultan da o kişi onda kişi kime biliyor mu böyle? Tabi günahlarına biliyor onun yanını görüyor mu böyle? Yanını görüyor onların böyle. Aminat olma gibi böyle, operasyon gibi bu şekilde. Onlara göre iki şey böylece. Yanacak da böyle böyle böyle. Ama dünya temizlenenler, dünyana temizlenenler, tevbe edenler, kul yanlışla gitmiş olabilir, hata edebilir. Yani Günaha girmiş olabilir, hata etmiş olabilir. Ama tevbe de, tam Allah yönelmişse, karar namazını kılmışsa, borç ölemişse, elhamdülillah hiç azap görmeden yani saat Köprüsü'nde yanmadan böyle hiç o şere geçecek şey hatta öyle mümine geçecek ki saat Köprüsü'ne mahşerden öyle mümin-i kamiller böyle tam imanlar böyle Allah diyen onlar böyle, böyle. Allah tam onlar böyle benim dinim diyenler bunlar gelince, gelince cehennem onu yalvaracak mümin çabuk geç çabuk sen nurun Ateşimi söndürürecek böyle. Şen beni ateşimi söndürüce böyle. Onların o iman nurları, et adını veriyor o nur. Nur ne yapıyor? Ateşini söndürüyor tam böyle. Alev gerçekle ona böyle böyle. He bunlar ama dünyada elde edilir o mal böyle. Orada değil ama böyle böyle. Yeri burası böyle. el muhalit zekâ, elici itma zekâ, müttekiler cenneti o da yani hiç yanmadan, bir de korkmadan böyle pır diyecek, uçarı gibi böyle geçtikleri bunlar. Bunda kimler bunlar? Aldığımdan malını verenler, nefsin haramından, günahdan sakın temizlenenler bunlar bence. Bir gün, Hatice Hazretleri, Hazretleri İslam ilk günlerinde Mekke mükeremede, yani İslam'ın o karanlık günlerinde, müşkülen baskı, zulüm döneminde, evine giderken Bahtekin Mekke'de bir halk toplanmışlar. Gülüşüyorlar, barışıyorlar böyle. Alay ediyorlar böyle birine. Bir de gidip Bahtekin, birileri Habeşi'ye. Boyundaki ip bar bağlı yere düşmüş. Kalkamıyor artık böyle. Birileri Habeşi'ye. Bir Köleydi muhtemelen kendisi böyle. Habeşli aslı. Mekke'ye mükerremedi. Yübey bin Halef denen o müşrikin kölesiydi. Yübey bin Halef böyle. Peygamberimizin büyük düşmanlarından kendisi böyle. Onun kulisiydi. Hazibiyullah'ın memnun olduğunu duyunca bunun işkenceye başladı. Önce tehdit, akare, tekme tokat o kadar şey yaptı. Ya beş tane dönmüyor muhtar öyle. Dönemiyor dolayısıyla şey böyle. Bir etmiş ki bir Allah deyince bütün zerreler hücre Allah diyor. O yani, hale gelmiş böyle. Tabii dönemiyor tabii. O zaman Mekke'den bir işkence usulü vardı, Mekke'lilerin böyle. İşkenci usulü vardı. Mekke'nin dışına çıkarılardı, şöyle çıkarladı, Kızın çöle yatırır bunları şöyle, gömerler. Üzerine taş koyarlardı, büyük taşları. Orada sonra da yapardı bunlara böyle. En büyük işkence buydu onların işkenceleri böyle. Bu da yanına birkaç daha küreşten daha aldı. Bir daha beş çıkardı dışına, kum açtılar, gömdüler, çıplak ambeden, Üzerine büyük taş Taşla güneş gelen bir taş bir kondu. Şimdi kuma gömmüşler Gelince tabii kolay geliyor mu İnsan böyle bunun bir zeresini yaşarsa o zaman bu farklı olmak istemeler. Ben şansım Mekke'nin Mekke dışına çıktım da sır bunu yaşamak için, tatmak için böyle böyle. Allah böyle. Mekke'nin dışına çıktım öyle baktım da kumday yanıyorum kumday böyle. Taşlar kararmış böyle Kum yanıyor, yanıyor, yanık kumlar böylece. Kayandaki tokları var onları çıkardım. Yanlaya kuma basıyorum. Bu önü kırmam da böyle. Vallahi azim muhtelem böyle. Yani bir iki dakika zor duran böyle. Zorluyorum ki ne böyle. Tabanla yanıyorum. Böyle. Sanki bir kızım bir saç var, ateşli yani kızgın bir saç sanki benim, utan ben bak. Kenim bunu yaşadım buraya ve sır onu şey yaşadım böyle böyle. Yani o saberin işkencesini bakayım yani nasıl değermişler bunlar ben. Onda imanını öşyen, kendini öşyen bakayım onlar karşısında nasıl böyle böyle. Tokyunu çıkardım iki ayın tabi yanlayak. şöyle kuma baskiran böyle, böyle. böyle, artık Japonya'm Kaç yani kapa, emin giy Tokyun'e zor, gıyıan şey mi? Tekrar yap, bastır yaptım bu şekilde böylece, şimdi düşünüyorum ki bedeni çıplak muhtemelen böyle, kuma gömüyorlar bunu böyle, kuma gömüyorlar böyle. Ayak tabanı daha kalındı, işte de var tabanı muhtemelen böyle, tabanı daha kuvvetli böyle bak, değil mi? O beden ince daha deri böyle, kalbe, şey, orkundan yakın bunların, acı daha fazla böyle, Her, bir hapişi kuma gömdüler yarı yarıya, öyle yarı çıplak. Taş getirdiler böyle, güneş ısınmış böyle, kararmış böyle taş böyle. Tutamazsın böyle muhtemelen. Getirir bir iki tane köle, üzerine koydular böyle, üzerine böyle. Hem taş yakıyor, ağırlık yapıyor, üzerine bastırın diyor. Yani bastırın, üzerine bakıyorlar böyle, böyle. Üzerine basıyorlar, üzerine. O şekilde dinden dön. Muhammed'e hakaret et aşağı böyle, onu yalanla derlerken, tabi ne diyor bu ancak artık onlar? Tek kelime yerde konuşabiliyor artık böyle arsızlık kaldığı günlerce. Ahal, ahal, ahal, o bir dram Allah, bir Allah, bir Allah, bir muhtemelen böyle. Birkaç milyar haftalar olmadı. Artık ölecek anılar artık bunu arttı, dönemezler artık bu işin artık arsızlık şeylere. Bu ayın ip bağladığı, Übey denen kafir, müşrik sahibi, çürükleri çağırdı, yaramaz çürük Mekke'de böyle, müşrik çürükleri böyle, Ona eline ipi verdi. Bunu koştum bakan Mekke'de. Koştum. Bir aşırı büyük yukarı Mekke soğuklarında böyle. tabii alışıklar tabii. Zaten aç, sus kalmış, uykusu kalmış, iyice bitmiş, işlerinden derilere dökülmüş, almış, Derilere dökülmüş ama. eti çıkmış artık meydana böyle. O durumda. Bunu koşçular Oraya, oraya böyle boyunda ipim Artık bir ara öyle geldi ki artık yüzük yere düştü. Artık kalkamıyordu. Çünkü çekiyorlar, çekiyorlar ipini. Ama kalkamıyordu. Kalkamıyor. Ne bir müşrikler toplam etrafında gülüşüyorlar ama bakın bakın bak. Hiç anlamadım böyle. Yani işkence zevk olan müşrikler Allah korusun. Canavar insanlar böyle. Gülüşüyorlar. Hayır ısırdık adam zehirli otelden. Oradaki gelip baktı. E bir baktı. Kim bu? Birer habesi, birer habes otelden. Ama artık yatıyor da biraz ses çıkıyordu böyle. Aa, ya, ya. Allah bir, Allah bir, Allah bir ama artık ses artık çıkmıyor artık, artık böyle. O hallerde. Dedik ki benimin halefe, onun sahibine ''Sen bunu satar mısın? Bunu, satar mısın sen bunu bana?'' E, ''Satarım.'' dedi böyle. Nasıl ölecek? Ona göre şimdi böyle ölecek. Öldüğüme tabii benim malı olmuş oluyor. Hiç onu Boşa ölmesin bari. Bir para alayım, karşılayayım böyle. ''Ne işiyorsun?'' dedi buna. Dedik ki şimdi o baktı ki alıcı, öbüksüzlük hatta alıcı gördü böyle. Alıcı gördü. Ne yaptı? Müşrik, çok alayım derlerden. Halbuki bir kölesi vardı, Hristiyan da ama, Müslüm olmamıştı, bakma tanemde. Hz. Hz. Hz'nin kölesi, Hristiyan onu zorlamaya Müslüm oldu diye bakma tanemde, İslam Bakanı böyle, zorlamaya olmadı. Tabi teşvik ediyor, söylüyor ama zorlamıyor bakma tanemde. Böyle işkenceye böylece. Dedi ki, Birbir bin Halep, o köleni de bana verirsin dedi böyle, bunun yerine böyle. Neden onu istiyor böyle? Şimdi köylerin de yetenekleri farklı oluyor böyle. Mesela bir doğuştan köle var. Onlar tabi bir şey bilmiyor onlara böyle. Onlar koş, işte o kadar ağır işlenme çalışıyor böyle. Bir de sonra esir olmuş, köleleştirilmiş ama bir sanatlı var, mesleği bir şey var. Bu da okumaya bilirmiş. Anlamış böyle. Halbuki bir işi bu yönetiyor böyle. İşlerini böyle. Herkesin da gözü varmış bu, bu kölede. O köleyi bana verirsen, üstüne 16'ını verirsen, Altını verirsen, bunu veririm mi sana? Tamam. Gidin çağırma, bakalım buraya, gelsin buraya. Geldi, al bakayım bunu, al 10 tane al böyle, al. Tuttu bir ayından, ipi çözdü, ama zor kalkıyordu, koluna girdi. İbe-i müşrik güldü. Ebu Bekir be, ben sen tüca zannederden beri, aklı zannederden beri, Allah'ın sen bu alışverişte, Allah'ın adını, sen aldın dedi böyle. Onun altını içti işte böyle, yüz altını veririm ben buna böyle, bile alamam ben böyle. Ve yani bana koluna girdi. Habibler beş saat vardı. Zor nefes alıyor ben hatta. bitkin bir halde. Nereye gitti? Resulullah hatta Oraya getirdi. Yarısı salla Durum böyle böyle. Ben onu satın aldım. Aldığım iş azaydı. Hürmüşüm ne oldu? Gördü. Yıla habeci ona sonra hep pagan yanında oldu hatta. Hiç elemedi böyle. Yani ev yuva kurmak istemedi böyle. Hep hazırda seferde böyle. Hep Peygamber başla Ali'siz, hep aynı anda başla, devamlı böyle. Ezanı okur bilirsin, bildiğimimle beraber her şeyde böylece. Ama Peygamber'in vefatında duramadın bildiğin böyle. Peygamber'in vefatında bildiğin duramadı artık böyle Çünkü ne zaman o ezanı okurdu, ürpe Peygamber'in evine bakarak okurdu bezanayber haberdenle böyle ezan bitirdi biterdi. sonra biraz sabah namazına giderde kapıya peygamber uyardı böyle peygamber yarosu aldı estağfurullah estağfurullah akid gelip böyle böyle peygamber çıkay evinden ne berabir gelirlerdi peygamber mihraba yürürdü Hazreti bir abisiydi kâmez elüktene böyle böyle hep peygamberle beraber böyle tam peygamber böyle hiç onu ayrımadı böyle ondan gözünü ayıramazdı ben tabii. Doymadı peygambere hep bu tarafta. Doymadı peygamberimize. Ta peygamberin vefatında Bilal abi işte bitti bu Her şey bitti. En çok o etkilendi. Etkilendi. Artık ezanı okuyor ama gün günüzleri bir ezan vakti can geliyor, geliyorsun okumaya geliyor. Artık duram Medine'de duramıyor. Nereye baksa Resul burada oturmuştu. Burada dinlenmişti. Namaz kılmıştı. Burada bir şey yemişti. Hep hatıralamıştı. Ağaçlara bakıyor. O oturmuştu. Burada hapızalmıştı. Hatıraları evvel. Nereye baksa, böyle yaşıyor, yaşlanıyor. Sakalından yaşlar damlıyor. içi yanıyor. Gönlü, kalbi yanıyor. Artık dayanamıyor. Yandım. yandım, yandım bir gün Hazreti Bekir'e geldi. O halife oldu tabii. Zeytin başkanı oldu. Ona geldi. Ya Ebu Bekir... Ben medyada duramayacağım artık, Ebu Bekir dedi böyle. Ne ne var? Resulullah'ın hatıraları var bu şeyde böyle. Ezan olayken Resulullah kalkacakmış gibi geliyor, kalkmıyor böyle. Kâhmet diyemiyorum, o gelmiyor, gelmiyor namazı böyle. Ben burada dayanamayacağım bana dedi böyle. Yemekler yani bu şey ağlama başladı. Bilal eğer sen buradan gidersen biz ne yapalım? Hiç olmaz senin ezanı duyunca, Resulullah sana gece ki bize geliyor böyle Ezan duyunca böyle. Asaletin, Saadettin, bir yaşam dışı yarın bir çekersesi şey kalıyor bu çekersesi. Ezan okuyun sen böyle bir şey. Biz ne yapacağız? Ne olur Allah aşkına bizi bırakma böyle. Biz acı böyle. Abi biz yanıyoruz ama ya Eba Bekir yanıyorsun ama ben başkayım dedi böyle. Sizin işiniz vardı, gücünüz vardı, eviniz vardı, çölünüz vardı, aşınız vardı. onların meşgul oldunuz sana <gülüyor> böyle. Değil bir Resulullah'ım vardı benim böyle. Geceleri Peygamber'in evin kapısında yatardı. Kapıda yatardı. Yerde yatardı böyle. Koyardı böyle taşın üzerine başa yatardı böyle her şey. Hiçbir şey yoktu günden böyle. Bir Resulullah'ın benim vardı böyle. O da gitti. Ben dünyanın, ne yapıyorum dünyanın nasıl bu şekilde. Ayrıldı oradan. üç 5 gün sabretti. Olmuyor baktı, olmuyordu, Olmuyor. Yanıyor, yanıyor, yanıyor böyle. Bir şey yemiyor, boğazdan su geçmiyor. Resulullah'ın hatıraları, göz önünde hayalleri. Tabi onlar daha farklı görürler, Ona keşif açık onların da, o aşkın meşgile, yanıyor yanıyor, yine geldi. Ya yani Ebu Bekir, bak sen halifesin, ben küleydim seni satın aldın, azat ettim böyle. Eğer sen beni satın aldığın zaman, kendine köle olarak almışsan, emret, o zaman senin işini yapayım. bir Allah almışsan, beni Allah için azat etmişsen, hür yapmışsan, bana yani izin ver, ben Şam'a gideyim, o zaman da Şam'a savaşıyor, Rum'da savaşıyor, orada şehit olayım bir arancı işte, işte kavuşayım ve yani eleşe. Ben seni Allah için aldığımı verdim, o zaman bana engel olmak bu şekilde böyle. Tabi o ağladı ama At-ı çare bunda bu sefer, razı oldu, <gülüyor> pek ya da artık sen bilirsin, ne yapalım diye bu şekilde. Oradan Deves'e bindi, Şam'a girdi, oraya katıldı. Zırh bir şey giymiyor böyle. Ama şehit olmak. Ama da haram tabi İslam'da. Yani kendi açıklığı intihar, kendini gene Kendi yine, yine savaşıyor. Ama bütün ümidi şehit olmak kısa bir zamanda. Kısa bir zamanda. Böylece birkaç zaman geçiyor. Yine bir gece yatmış açıkta bir yerde. barak yok. Hiçbir şey yok böyle. mal büyük hesabı yok, maçları yani. Hiçbir şey yok bundan şekilde. Bir yere. Uzanmış. Başlara bir taşa koymuş. Öyle çok yorulmuş. O gün savaşta, cihatta. Başta taşa koymuş. bir Kendinden geçiyor. Resulullah karşısına geliyor. Bir an ne bu hasret, ne bu hicran, ne bu ayrılık. Niye gelin ziyarete? Geleyim ve Gelin Geleyim Hemen kalktı. Mehmet Selim'in de Medine'ye böyle. böyle. Aşık çöylere böyle. Nasıl aşık çöylere mümkün? Yana yana böyle aşk ile, o aşk mışkıle böyle böyle yanan yana eşyoları birine geldi siyer vaktinde daha samatol olmamış böyle siyer vaktinde geldi o zaman pekân kabı şerifi açıkladı böyle Üze yoktu, bir sandıkofya böylece. doğru tabii kabısına geldi o taraflar yüzünü sürdü artık orada başla alıbaya yandı yandı yandı ağlarken vakti ki hasta Hasan ona geldi o Hatta Hasan Efendim, Hasan'ın oğlu yani. Fatma oğlu. Peygamber'in torunu yani böyle. Rüyasında Peygamber'i görmüştür rüyasında geçen muhtemelen. Çocuk uzamını tabi tabi. Yani dedesini görmüş. iş içine ağlıyor yattığı yerden böyle. İşin içine ağlıyor, işin içine ağlıyor. Biraz sonra kardeş Hüseyin. O da hani rüyayı görmüş. Dedesini Resulullah'ı görmüş. O bu sefer daha küçük aklı ermedi. O daha sesli alayken Hüseyin, Hüseyin, ağlama bak, annem duymasın sakın, yap. annem duymasın, annem zaten yanıyor, annem yanıyor böyle. Annem zaten yanıyor annem, annem bir şey olmasın. Yavaş, ağlama sakın böylece ama tam heye kendisini tutuyorlar böyle, tam heye kendisini. Tutuyorlar, gel, gidelim, gidelim, gidelim böyle böyle. Aldı, mezara gidelim. Ağldı, mezara geldiler. Tabi baktılar orada bir abişler ortadan ortadan böyle. Bilal ağlıyor, onlar ağlıyorlar tabi. Sonra sallarız bir şey ikisi böyle, ne oluyor Bilal amca, siz mezun okumunu alınca da. Çünkü ben bile ezan okuda bir alnıca yani dedemizin de sanki hayattaymış gibi olsa o hayal yaşayan bir şeyi biliyor. Şey. Okuyamam bir var mı Okuyacak halim yok böyle. Ne olur okuyor? Ya o varmış ki Körp'e yokuz yok. Okuyamadılar. Yok, Pekâlâ torunlarla okuyamadım bu teremler. Çıktı. ezan erken okurdu kendisi belli. Vakit önce okurdu belli o. İkinciden okurdu birbirimizden okur belli. İki mezun vardı. Çıktı gene o ezana okuduğu yere yok bir nerede? Yakında binanın bir tarafa çıkardı böyle işte çıkardı. Yine oraya çıktı, döndü kıbleye, ezan okuyacak ama başlayamıyor sürekli. Artık kendini sıktı. şey yaptı bu şekilde, başladığı ilk tekbir aldı. Allahu ekbir, Allah ekbir. Allah, Hak. Bu yandanmış mümin halka. Bu bir an bu, bir an sesi bu. Yalok ezan okuyebilirce, ona amele o sesi vermiş onlara yani. özel bir şey mi ona vermiş böyle. Yine. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber deyince, herkes kafrı da Bilal okuyasam da böyle, Resulü Ağabey dirildi mi acaba böyle, ne oldu acaba böyle, aslaat verirsen Şafi'ye böylece. Eşreden la ilahe illallah, iki sebebi söyledi. Kimse kalmadı, eminemez. Herkes böyle. Kadınlar, emzik kadınlar, çürünün kapan, kucana alanlar böyle, hastalar, yaşlılar, yemeklere yol çıkanlar böyle, halk bütün koşuyorlar böyle, meşre doğru böyle. Asad, yani acaba Allah bize bağışlamış Ressulullah Aleyhisselam der. Bu şekildeyken Dönüşte Peygamber kardeşlerine eşed enne kaldı Muhammed yemiyor Peygamber. Eşed anne, yem düştü oraya. Bu tarafta bitkin bitkin gel düştü oraya. Kendisi böylece Miriye'nin son ikram edene buldu Muhteremler. Allah'ın da razı olsun Muhteremler. Kardeşler bir Şam'dan Muhteremler. Meşrebi i̇şte, bir yakın böyle. Oraya yakın böyle, ümmü ikisi beraber bir çatı altında böyle, ikisi burada orada vefat etti. Tek dön tabi Şam'a dönüldü ama şehit yadlandı, öldü muhtemelen böyle böyle. Son zaman evlenmişti kendisi, evlenmişti de. Artık öleceğini tabi biliyor, çok sevinçli. Başladı hanımına şimdi, ah nasıl bulunmalı, hesabını vereceğim. Ya biraz neyin var? Bak bir var, bir ibrim var, bir hasrım var, bir sicadem var. Bir de yazlı kış gibi bir tane iki tane var, giriştim var böyle, nasıl bana vereceğim acaba? Kadın başı ağlamaya, biraz ne bırak onlara da, e, aman sana bir şey olmasın ama böylece. Ama ben içtiğim işte, rücumda koşmuştum ben bu tarafa böyle. Böyle aşk ve ile böyle, tabi hükme şehit oluyor yine böyle. Yani bir insan şehit olmak için canı gönülden o da şeran hükme şeris sayılıyor. şuraya gitti. Ve kardeşlerimi Şam'ı şerefte muhterem. Allah Şam korusun düşmanlaştığını inşallah muhteremden. Çünkü Şam gitti ve İstanbul'a bitti muhteremden. Bu hadisler çok muhterem böyle. böyle. Şam ilk gitti ve İstanbul'a işi bitecek muhteremden. Allah korusun böyle. 40'lar mevkudu orada 40'lar muhteremden böyle. 40'lar orada böyle. Vuyut bir meclis camisi var yukarıda. Vuyut Arabi Hazretleri'nin bir camisi var. Onlar mevkudu oradan toplamıyorlar 40 40'lar. 40 Karsiyon, i̇şte bir 40 ha karası var Şam'da. Karasıyum daha Şam gitti İstanbul gibi bir tadı şehir mi Çok adı şehir başlangıç böyle Allah şey yardım etsin inşallah bu işler böyle. Dilatere Fatih.